O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.